Kötü düşüncelerin sürekli aklınıza gelmesi. Burada birkaç tane sebep vardır. Tek tek açacağız. Kötü düşünceler niye aklınıza geliyor? Birincisi yetiştirilme sebebiniz. Yani ya işte Allah beni cezalandırırsa, ya başıma kötü bir şey gelirse, ya cehenneme gidersem, ya yolda yürürken bana bir şey olursa, ya saldırırlarsa. İkincisi bilmediğiniz için neyin riskini aldığınızı bilmiyorsunuzdur. O yüzden en kötü ihtimal sürekli aklınızdadır. Üç, Etrafınızdaki insanlar hep kötümserdir. Diğer maddeleri sayırım ama bunlarla bir başlayalım. Birincisi Türkiye'deki eğitim sistemi ve öğretim sistemi çok sağlıklı değil. Aileler kendi çocuklarını yetiştirirken bir yandan da okulda da e, bir eğitim ve bilgi alıyor. İşin kötüsü eskiden sadece aile yetiştirip o ildeki okula yollarken ve o ildeki okuldaki hoca da ailelerle ters düşmemek için, aşiretlerle ter, ters düşmemek için Kapalı bilgi verirken şimdi hiç e, o ailenin istemediği şeyleri çocuk öğrenebiliyor, cinselliği öğrenebiliyor, siyaseti, dini görüşlerin farklılıklarını öğrenebiliyor. E, bu da ya ya onlar gibi kötü olursam, ya başıma bir şey gelirse, ya ben işte kötü yola düşersem, ya tabii ki tedbirli olun bir şey demiyorum. Elbette ki tedbirli olun çünkü dünyamız artık çok çirkin bir yere gitti. Türkiye'de kadına şiddet, tecavüz bir sürü çirkin şeyi görüyoruz dolandırıcılık. Ama aklınıza sürekli kötü düşünceler gelmesin. birinci sebebi araştırmamanız. Aileniz size bazı sınırlar koyuyor. Bu evden hiç çıkmazsan hiç başına kötü bir şey gelmeyecek. Evet haklı. Evet bu dünya bu evden hiç çıkmazsan başına hiç kötü bir şey gelmez diyebiliriz. Tabii bazen işte kapınızı çalıp da sizi dolandırabilirler. internetten size kötü şeyler yapabilir, moralinizi bozabilirler. Lakin o zaman dünyayı göremezsin. Yani bu dünyaya gelme amacınızın bence sebebi Allah ya da işte yaratıcı inanın ya da inanmayın. Ben inanıyorum. Dünya gelme amacınız özetle dünyayı görmek. Bu dünya Van'da olabilir, İzmir'de olabilir, İtalya'da, Roma'da olabilir. Ama asıl sıkıntı işte bu kötü düşünceler sizin aklınıza niye geliyor? Bazı insanlar da bu çok ileri seviyeye gelir. Mesela siz daha birisiyle tanıştığınız anda işte bu biraz aslında asosyal olmak, ailenin size sosyalleşmeyi tam anlatmamasından ya da sizin de artık belli bir yaştan sonra sosyalleşmeyi öğrenmemenizden tanışıyorsunuz, ya beni keserse? Ya benim paramı çalarsa, ya başımı taşla ezer beni bir kenara atarsa. Bakın tedbirli olun ama her tanıştığınız insana da sapık ırz düşmanı ya da katil muamelesi yapmamanız gerekiyor. Çünkü o zaman hiç arkadaşınız olmuyor. Sadece insanlarla tanışın, sosyal ortamlarda tanışın, kalabalık ortamlarda tanışın ve direkt güvenmeyin. Yani hemen de böbreğinizi verip ya gel bende kal da demeyin. Kötü düşüncelerin gelmesinin bir diğer sebebi maalesef psikolojinin çok sağlıklı olmaması. Yetersiz ve kalitesiz uyku da insanı sabahları paranoyak ya da insanlardan nefret edecek hale getiriyor. Çünkü kötü düşüncelerin bir diğer tarafı da şudur. Başıma kötü bir şey gelsin değil, ben insanlara direkt kötü bir şey yapayım. Ne demek istiyorum? Bazı insanlar hayatta kazık ye ye ye ye bir süre sonra en iyi defans saldırıdır mantığıyla <gülüyor> Fatih Terim taktiğiyle He, bu bana kazık atacak. Ulan ben bunu önden kazık atayım. Ya olmaz ki öyle bir şey. Yani her insanı vurayım. O bana vurmadan ben onu vurayım. O bana vurmadan. Tabii ki enayi gibi. Dur tokat atınca öbür yanağımı döneyim moduna girmeyin. Ama bir zahmet şuna odaklanın. Her insan yani daha önceki sevgiliniz sizi üzdü diye bir sonraki sevgiliniz de sizi üzecek değildir. Daha önce borç verdiğiniz insan sizi tokatladı diye gerçekten ihtiyacı olan birine... O kadar fazla vermeyin bu sefer ama iyilik isteyen insanlara da nefret edip arkanız dönmeyin. Kötü düşüncelerin aklınıza gelmesinin bir diğer sebebi. Yanlış medyadan bilgi almanız, medya tipinden ve kültüründen, Yani çok basit anlatayım bu değil ama basit anlatayım sürekli korku filmi izliyorsanız bazen işte karanlıkta boş evlerde oturmak hoşunuza gitmeyebilir. Ba daha önce söylemiştim balkon demirine yaklaşınca olan aşağı atlar mıyım dur kendimi tutayım gibi garip ürpermeler yaşıyor insanlar. Yani zaten psikolojiniz çok ilkel ve uçta yaşıyorsunuz. Evet 2021 yılındayız evet her şey çok modern falan ama hayır halen ilkelsiniz o metroda kenara gelince onun raylara atlar mıyım ya acaba? deyip korkup geri çekilen ilkel insanız halen. Bizim en büyük düşmanımız maalesef kendi gazımız. O yüzden de birisi size bir şey söylediğinde aslında niyeti o değil. Laf mı koydu bu ya? Bak bunu sen yapıyorsun. Bunun daha kötüsü ne biliyor musun? Yanında kötü düşüncelerden, kaostan beslenen ruh hastası tipler olur. Şşş! Bu sana ne demek istedi? Sen safça söyledin. Ne demek istedi ki diyorsun? Bu sana salak mı dedi ya? İşte orada eğer tanıdığın bir insansa bir süredir ne olur insanların seni hemen e, gaza getirmesine izin verme. Yo abi niye salak desin bak burada kes işte. Öbür türlü bu vesvese veren sürekli seni gazlayan sürekli sana nifak ekip e, nefret ekip öbürüne saldırıp arada çekirdeğin yapıp izleyen insanlara alet olmayın. Bu insanlar size ya gerektiği cevabı nasıl vermezsin yapıştırsana cevabı. E sen yapıştır o zaman. Ben bunu YouTube'da da görüyorum. Hocam şunları şunları da desenize. E sen de çık de o zaman ben yeterince cesurum. Sen kendin yap. Şunu da, şunu nasıl atlarsınız bunu da söyleyeyim. Böyle de küfür edin, böyle de hakaret edin. E sen et. Ben niye mahkemedeki oluyorum? Ne olur insanların aklınızda tohum ekmesine isim vermeyin. Çünkü son madde bu. Siz kendi düşünceniz olmayan kötü düşüncelerle insanlara zarar verebilirsiniz. Ya da kendinize. Birisi gelip küçük bir tohum atıyor İşte diyor ki işte sallıyorum şimdi Şubat ayında var ya deprem olacakmış hoppa siz daha önceden deprem yaşamışsınız ve mutsuzsunuz yani zaten kırılgan noktanız var. Şubat ayında deprem olur mu ya? Ya ne olur bunu bunu başka yerlerde de görüyorsunuz İşte çok üzücü bir örnek ya bir falcı geliyor diyor ki başına böyle kötü bir şey gelecek. Yıldızlar şu hizaya geldi şöyle olacaksın. Ya tersine olunca güzel tabi. Yıldızlar sıralandı acayip başarılı olacaksın Mart ayında. E, harika. E, maalesef tabi aksini duymuyorsunuz. Hiçbir falcı muhtemelen astrolog vesaire çoğusunu tenzih ederek hadi söyleyelim. E, işte Eylül ayında Allah seni ceza verecek diye bir bilgi almazsınız çünkü kimse ona gitmez. Ama ne olur insanların sizin aklınıza bunları ekip çekim gitmesine izin vermeyin. Sürekli hayatınızda nefret saçan bir insanın üstüne çekin sifonu gitsin. Görüşmek üzere.